Alp Ulagaylı Spor. Günaydın Alp. Günaydın. Abi. Günaydın. Günaydın abi. Evet, e, tabi Dünya Kupası'nın da sonlarına geliyoruz ama başka önemli sportif faaliyetler de var. Hepsinin bir kapsayan bir tur yapalım istersen. Öyle yapalım önce. E kupayı sona bırakalım. Evet, tamam. Seninle yaklaştıkça diğerlerine kısaca değinelim. Bir bisiklete uzanalım. Fransa turunda ilk haftayı bitirmek üzereyiz. Geçen cuma çok az konuştuk. Cumaş günü başladı Fransa bisiklet turu. bugün 6. etap koşulacak. ve ilk hafta hiçbir daha etap olmamasına rağmen henüz hayli olaylı geçti. Bol kazalı, lastik patlamalı yani herhalde turun sonunda şampiyonluk için ya da ilk 10 için genel klasmanda ilk 10 sıra için aday olan her bisikletçinin başına bir şey geldi. Yani kimse böyle kolay sıyıramadı buradan. Yani cumartesi günü giriş etabında prologda birkaç önemli isim çok kısa bir mesafe olmasına rağmen ciddi vakit kaybettiler. Yani o... E 8 kilometrede işte 40 saniye 50 saniye kaybeden isimler oldu ki yani mesafe kısa dediğimiz gibi. Sonra Hollanda Belçika arasındaki etaplarda e, Kuzey Rüzgarları çok etkiledi ana grubu. E, onun da etkisiyle e, kaza geçirenler düşenler oldu. Yani bir iki önemli isim turu bırakmak zorunda kaldı. Hani şampiyonluk için değil ama. Rüzgardan belki... yani öyle mi? Rüzgar böyle şiddetli rüzgar çok etkiliyor. Yani bütün o Peloton, Fransızların Peloton, İngilizlerin Main Bunch dediği ana grup şeyini de yol boyunca gidiş yönünü de ona göre ayarlar. Yani hmm. hani sola sağa yaklaşıyorlar ya o tamamen rüzgarla alakalı. Ne hmm, kadar evet. biz şeyden faydalanabiliriz bu kaz uçuşu denir. Değil mi? Evet. Yani Bütün hikaye o. Önde giden ön bisiklet cep değişiyor bu ana grupta. Yani işte 500 metre 1 kilometre biri gidiyor, sonra biri gidiyor yani önde giden fazla enerji alıyor, arkadakiler ondan ve işte rüzgardan korunmaya çalışıyorlar. Ee, tamamen rüzgarı gerleniyor, herhalde biraz onun etkisi. Bazen yollardaki belki, aksilik ki, örneğin Amerikalı Christian Vanderwel de vardı. Geçen sene çok iyi bir Fransa turu geçirmişti, o düştü ve turu bırakmak zorunda kaldı o derece. Ee, yani birkaç isim geride kalıp zaman kaybettiler. Ama asıl ilginç etap Fransa'nın kuzeyinde e, Aramberk'te biten e, üçüncü etaptı. Çünkü etapın toplamı e, 170 kilometre kadardı. 30 kilometrelik kısmı belli bölümlerde e, Arnavut kaldırımı. Fransızların Pave dediği İngilizler Cobble diyorlar. E, yani asfalt yol değil e, kaldırım taşımı, parke taşımı. Arnavut kaldırımı tam Türkiye'deki evet, Arnavut parçası. Arnavut kaldırımı evet. evet. Arnavut kaldırımı bölümlerden geçiliyor yani mesela 3 kilometre Arnavut kaldırımından gidiyor Tekrar asfalt. 5 kilometre daha. Ve çok zorlu o parkurlarda bahar aylarında benzer parkurlarda Örneğin Belçika'da Fransa'da klasiklik yarışlar yapılır bahar aylarında. Meşhur paris Roubaix yarışı vardır mesela. O yarışın önemli bir bölümü Arnavut kaldırımı parkur üzerinde yapılır. Ve işte çamur mu felakettir. Burada çamur yoktu belki e, yağış olmadığı için ama Çok eskilendi bisikletçiler Örneğin bu parkurun zorluğu yüzünden Lance Armstrong Bazı rakiplerine karşı Zaman kazanmayı planlamıştı muhtemelen Tam tersi oldu e, Son Arnavut Kağlarımı Bölümden çıkarken Armstrong'un lastiği patladı Ve orada bir işte Grupta bölünme oldu derken 5-6 e, önemli Rakibine zaman kaybetmiş oldu Armstrong Tekrar yakalayamadı öndeki grupları ya bir grubu yakalayabildi İtalyan Ivan Basso'nun da olduğu son İtalya turu şampiyonu onun da olduğu bir grubu yakaladı ama örneğin Alberta Contador en büyük rakibi Endischlek Lüksemburklu yani turun diğer favorileri ona karşı bir üstünlük sağladılar bu bakımdan Armstrong ne yaptı diye ne yaptı sorusuna cevap bu olur kötü yani ama yapamazdı. Hatta tam tersine bir durum oldu. Yani zaman kazanmayı planlarken şimdi birçok ismin gerisinde genel plasmanda. Alberto Contador nispeten iyi çıktı buradan. Yani zaman kaybettiği birkaç rakibi var ama birkaç kişinin de önünde kalmayı başardı. Belki Armstrong'la yaşayacağı bir çekişime düşünebilirdi. Onun da şu bakıyorum 51 saniye önünde. 50 saniye tam 50 saniyenin önünde. Andy Schleck dedik demin belki de Kontador'un bir numaralı rakibi olması bekliyoruz aslında yani form durumu gençliği onlar, başarı açlığı yüzünden onlar iki kardeş değil mi i̇ki kardeş. İşte orada kilit bir şey oldu bu bahsettiğim etapta Schleck grubu birinci bitirenle aynı zamanda bitirdi herkese karşı zaman kazandı ama abisini kaybetti çünkü abisi Frank Schleck düştü ve omzunu kırdı köpücük kemiğini kırdı ee, tura devam etmesi imkansız Bence turun yani kilit şeylerinden biri oldu ee, Orada zaman kazanmak yerine biraz daha Belki abisini kaybetmemeyi yeğleyebilirdi Çünkü tırmanma etaplarında Dağ etaplarında takımımızdan bir iki kişi e, Size kalkan olacak e, Tempo verecek bir iki kişiye mutlaka ihtiyacınız oluyor Orada da bir numaralı yardımcısı abisi olacaktı Onun yokluğunda Takımından nasıl bir destek görecek Hmm, kestiremiyorum çok kolay olmayacak ee, Şimdi yavaş yavaş daha etaplarına giriyoruz Bu sene Alp dağları biraz zayıf Pazar günü bir tane önemli Tırmanma etabı var Alplerde ee, Zirvede tamamlanacak ee, Orada kesinlikle ataklar Göreceğiz favorilerden Özellikle etapın sonuna doğru ama Asıl e, Dananın kuyruğu e, planlarda kopacak Yani öbür hafta sonuna doğru bir şeyi bekleyelim Asıl mücadele yani 4-5 etap var orada çok zorlu. Orada göreceğiz hani kimin e, 3 hafta sonra dayanıklı olduğunu olmadığını. Ama ilk hafta sonunda durum bu. Evet peki e, Fransa bir, turu böyle. E, bir de çok kısa şuna değinebiliriz. Dünya oklasına yer bırakalım. E, NBA'de transfer mevsimi yani 1 Temmuz'da başlıyor. Demek ki 9 gün olmuş. Yani 1 Temmuz'dan sonra herkes serbest oyuncuları teklif yapabiliyor. İşte kendi oyuncusuyla almak Yeni sözleşme imzalayabiliyor vesaire. Burada birkaç önemli ismin isim hakkında söylenti ve beklenti vardı. İşte imza alacak gidecek. Dün gece de bu isimlerin bir numarası. Son iki yılın en değerli oyuncusu NBA'de Lebron James televizyondan ESPN spor kanalından canlı yayında açıp duyurdu yeni takımını ve Miami Heat oldu yeni takım. Çok ilginç. Yeni bir hani süper takım oluşturmuş olacaklar böylece. Yani çok iyi üç oyuncu. E, Dwayne Wade takımın zaten oyuncusuydu. Bir yeni transfer daha Chris Boş ve LeBron James aynı takımda buluştu. Yani aynı kuşağın oyuncuları bunlar. Yaşları yakın. 2003'ten beri NBA'deler 7 yıldır ve işte ikisi Dwayne haricindeki ikisi şampiyonluk oluyorlar. Yani en büyük şey şu LeBron James özellikle Oyun açısından da belki ama daha çok pazarlama açısından, ticari açıdan işte Michael Jordan'ın veliahtı olarak görülen bir isim. İşte aynı numarayı giyiyor. Ee, hani Liseden beri tüm ülkenin tanıdığı bir isim. yani Lise takımından beri bırakın NBA'yi. İşte Nike'la büyük anlaşmalar yaptı daha NBA'ye girmeden vesaire. Böyle bir e, iyi oyunculuğu kadar pazarlama harikası da. O yüzden nereye gideceği, yani hangi şehri hangi takımı kalkındıracağı da söyleniyordu ama şu yönde sert de var. Yani kendi başına yapamayacağını anladı. Ee, belki de bu yeni kuşağı üzgü bir şey olarak yani e, 7 yılda BNB şampiyonu alamayınca erkenleri suya indirdi ve sıkı bir destek alarak başka bir takıma geçti. Çünkü yıllardır Cleveland takımındaydı. Doğup büyüdü eyaletin takımında. Ee, ama e, büyük bir değişiklik yaptı kariyerinde. Bu tip de vardı. Şimdi bundan sonra e, Florida'da ee, yeni bir kariyeri erken açıyor. Yani hem şampiyonluk söz konusu hem de bakalım yeni burada gelirleri ne kadar arttırabilecek. Hep çünkü New York sözü vardı. Olmadı. İlginç bir transfer gelişmesi bu NBA açısından da. Ee, bu Miami Heat e, olacak. Tabii Miami'nin geleceği konusunda da bazı tereddütler var. Baskette yani, de değil ama. Şampiyonluğumuz oldunuz. 5 sene sonra salonu havuza çevirebiliriz. Evet. <gülüyor> değil mi? Evet. Beşlerinin evet. sonra petrol akı, akıntısı da var. Yani ciddi sorunları var onların. Neyse bakalım. Peki e, bunun dışında e, Dünya Kupası'nı daha biraz konuşuyoruz değil mi? Evet. Tenisten bir şey var mı? Tenisten e, işte Wimbledon sonuçlandı geçen sonuçlandı, hafta sonu. Evet. Biz finaller öncesi konuşmuştuk. E, Serena Williams Cuma günü rahat bir şampiyonluk kazandı ve 12. Grand Şampiyon Grand Slam turnuvası şampiyonluğuna ulaştı. Yani en büyükler arasında bir yeri var artık onun. Eee Serena bir şey ve hani bir müjde İstanbul'a geliyor kendisi. 3 ee, hafta sonra yapılacak İstanbul Cup kadınlar turnuvasının bir numaralı seri başı olacak. İlk defa bir dünya salonunda bir numaralı olan bir tenisçi ağırlayacak. Ee, İstanbul daha önce 2000 5 yılıydı sanıyorum. Ya yani turnuvanın ilk yılına ablası gelmişti. Ama o zaman bir takım sakatlıklardan evet Venus, sakatlıklardan dolayı dünya salamasına geri değildi ve turnuvayı kazanmıştı. Şimdi Serena Williams e, formda, moralli ve işte dediğim gibi dünya sıralamasında bir numaralı e, tenisçi maniyle geliyor buraya. E, bu hani büyük bir olay hakikaten e, şey olarak üç hafta sonra onu tenis severler olarak burada izleme. ...imkanına kavuşacağız. Evet. Herkese de Nadal kazandı bu arada. N Nadal kazandı. <gülüyor> se üzere. Evet, senin de tahminin bu sefer tuttu. Oh ama son dört tane... sonunun başından yapsak yine kim bilir ne olurdu bizim tahmin. <gülüyor> evet. <gülüyor> dört kişi kalınca herkes yapar. Yani yarı finalindesi yapmıştık tahmini. Evet. <gülüyor> evet. Şimdi peki Dünya Kupası'ndaki... ...favorini alalım hemen. Buraya geldik. 32 <gülüyor> takım varken yapsaydık... <gülüyor> <gülüyor> o zaman turnu başında galiba ben Brezilya, Almanya falan onlardan herhalde bahsetmiştim. Yani İspanya mesela bu hatta konuşmuştuk hatırlıyorum. Evet. Ee, bazı oyuncuların sakatlıktan yeni çıkması, maç eksi yüzünden finale kadar gidemeyeceğini e, tahmin etmiştim. Tam tersi oldu İspanya. Son 3 maçını 1-0'lık skorlarla kazandı. E, çarşamba akşamı da e, ikinci yarı final maçında Almanya'yı ee, yine üstün bir oyunda mağlup ettiler. Ee, skor belki de yani 1-0 tam yansıtmayan İspanya'nın öyle bir sorunu var. Yani genelde Paraguay'a karşı çok öyle olmadı. Maçların çoğunda topa çok hakimler. Ee, top hakimiyeti şeyin de ölçüsünde üstünler. Daha fazla pozisyon da buluyorlar ama pozisyonları gole çevirmekte bazen sıkıntıları oluyor. Almanya maçında da oldu. Yani o maçın herhalde normal skoru 3-1 falan olabilirdi ama İspanya'da öyle bir şey var işte. Çok kritik bir dakikada gol atıp işte 15-20 dakika kala e, son 15-20 dakika geliyor, idare ediyorlar. E, bu sefer de öyle oldu hakikaten. E, yani 72. ya da 73. dakikada attılar golü. Almanya'nın cevap edilmek için sadece 20 dakikası vardı. E onun o bölümünde yarısını İspanya zaten topçuları ile geçirdi ama yine bir panik İyi bir panik yaptılar yani o şey olunca yani. e, gol atınca daha da rahatlı. İspanya bir herhalde heyecan oldu. O ilk defa İspanya tarihinde finale yükselmenin Almanya'nın bir ekstra baskısı oldu son 10-15 dakikada. Yani o neredeyse evet. 10 kişi. Evet, müthiş bir baskı kurdular. Heyecanlıydı yani gördüğüm kadarıyla. Evet, ama onun dışında yani Almanya turnuva başından beri e, izlediğimiz o agresif e, iştahlı oyunu oynattırmadı. İspanya var yani o e, Almanya böyle 5 e, kişi 6 kişi 7 kişiyle hücuma çıkan takımdır. Onun maç boyunca yani sonundaki o e, Can Ali'ye oynadıkları bölüm dışında herhalde 2-3 kez gördü. İlginçtir biri İspanya'nın e, gol attığı dakikadan önceki 3-4 dakikalık bölümdeydi. Orada Almanya bir ufak bir baskı kurdu. 2-3 korner attı. 1-2 tane cezanına yakın, taç, işte güzel bir kanat akını yaptılar. cross galiba onun vuruşunu kazıya çıkardı. Tam Almanya bastırıyor acaba derken 2-3 dakikadan İspanya'nın golü geldi. Çok ee, da güzel atılmış bir gol diyor doğrusu. E, ustaca yani. E, kafa vuruşu müthiş ama şunu söylemek lazım ya yani markacısı kim golün tekrarını izledim. Ben kafayı bomboş vurdu. Piyon, evet. Normalde koronel e, duran toplarda Herkesin bir eşi olur savunma oyuncusunun. Yani onun ne olursun olsun bırakmazsınız hatta işte bazen penaltı oluyor bu çekiştirmelerden ya da hakem uyarıyor korner öncesi. Diyor ki çekiştirmeyin birbirinizi. Bu hani futboldaki şu anda çok tartışılan meselelerden biri bu cezanın içindeki tutmalar, çekmeler. Büyük şikayet var yani bu konuda ee, şeylerden. Ee, oyunculardan hakemler ne yapsın her itmeye çekmeye penaltı mı versin uyarmadan işte kartama başvursun diye bir şikayet e, söz konusu. E, orada bu yol müthiş bir kafa vurdu ama markacısı kimse hiç yanında değildi o an. E, bir de işte bel halde bir keli oyun yaptılar böyle yan yana geçip e, mark, herhangi bir markacı'nın bu yolun yanına gelmesini engellediler. E, müthiş bir kafa vurdu. Sonucu aldı yani altında atmaları beklenenden farklı bir gol attılar. Daha İspanya hani yerden evet. oynayan. Çok pasla cezanın içinde dalan bir takım ama David Villa da belki Turunma'daki en pasif maçındaydı. Ee, orhan, şeyde, Puyol'de, orhan, de, orhan, e, Puyol'de zaten e, herhalde sahanın en kısa boylu oyuncusu olarak kafa golünü attı. <gülüyor> o da ilginçti yani. Ya Bir savunma oyuncusu olarak daha kısa ama tabii ileri 3'deki oyuncuların Iniesta Şavi falan. Ha, evet onlar Daha da kısa. Yani İspanya ya öyle uzun boylu tanınan bir takım değil. Zaten işte oyunu da ona göre yani. E, takımın kalejde dahil 11 oyuncusu son derece ayağına hakim belki Puyol işte en az şey olan top hakimiyetinin oyuncu o e, yerden e, ama işte 9-10 oyuncu çok e, ayağına hakim e, tek topu çok rahat oynuyorlar çok iyi bir pas işleyişi sağlıyorlar aslında bu son 4-5 yıldır iyice e, şey İspanya futboluna nüfuz etmiş Barcelona ekolünün bir yansıması zaten o günde sahada Çarşamba akşamında sanıyorum 7 Barcelona'lı vardı. Ee, evet, ve Barcelona'nın da oyun tarzına yakın bir paralellikte taşıyordu kısmen diye düşünüyorum yani. Evet tam öyle aslında bu daha önce örneğini gördüğümüz bu bir ülkede hangi ülkede bir kulüp takımı çok ön plana çıkarsa futboluyla bir 4-5 yıllık bir süreçte ve milli takıma da 5 6 7 bazen daha fazla oyuncu verirse milli takımda onun aslında bir bir tür kopya'sına dönüşüyor ve o ekolü bir ölçüde olsa sürdürüyor. Yani İspanya'da e, hücumda biraz daha fazla hareket bekliyor herkes. E, onu göremiyor. Yani orta sağda, e, o savunmada o topa hakimiyeti var. Hücumda eksiklik nedeni e, ...Barson'daki Messi yok çünkü. Evet. E, Messi de tersine arıyor Arjantin'de. o şeyi bekliyor. Çok hareketli, top dolaşsın, hızlı ileri çıksın. Ben de Barcelona temini konuşturayım ama ...Arjantin'de... İspanya ve Barcelona temposunda oynamıyor. O yüzden Messi de bazen 3-4 kişi içinde kalıyor Arjantin maçtan. Yani tek gol atamadan turnuvayı bitirdi. Ee, i̇şte yani o Barcelona Eko'nun aslında ilk takımlar düzeyinde. Taçlanması bu. 2 yıl önce Avrupa şampiyonu oldular. Şimdi de Dünya Kupası derler ve şampiyonun eşiğindeler. Finaldeki rakipleri de Hollanda olacak. Hollanda Uruguay maçına biraz avantajlı çıktı Uruguay'ın eksikleri yüzünden. E, maçın genelde de hakimler de sonunda biraz sıkıştılar 3-1'den sonra yani son hatta duraklama bölümlerinde ama finali bulmayı başardılar ilginç e, şampiyon olmayan iki takım finalde bu bence güzel bir şey yani evet iyi bir şey bu evet, yani İspanya İkisi evet, de yani ik, hep... ikisinin de yani yeni bir e, ülke çıkacak yeni bir milli takım e, bu senenin şampiyonu olacak kesinlikle öyle son yeni dünya şampiyonu 98'de Fransa olmuştu Mahir sahibi olduğumu hatırlatalım. Ondan önce de 78'de Arjantin olmuştu ve 78 finali daha önce şampiyon olmamış iki takımın oynadığı son finaldi. Düşünün yani 32 sene olmuş. Orada hep mutlaka ya iki şampiyon oynuyor, daha önce şampiyon olmamış iki takım ya biri şampiyon oluyor. E, 78'de de yine Hollanda vardı. Evet, Brezilya'nın da bu çıkışı gayet çirkince de oldu. Sinik fauller yaparak filan da çıktılar sinirinde bir şekilde. Zaten bence Brezilya'da bir hayli şey bir futbol oynuyordum. Yani tekniğe dayalı değil, daha böyle kuvvet, güç filan. O yüzden de kimse şikayetçi değildir diye ümit ediyorum Brezilya'nın elenmesinde. E, öyle yani tipik bir Brezilya takımı değildi. Antonelli Dunga tabii öyle bir futbol anlaşına sahip yani o işte daha sıkı savunma e, press daha önemli onun takımında e, fizik güç önemli. Onların üzerinde durdu. Yani aslında Hollanda maçının ikinci yarısına kadar da işler yolundayız doğrusu. O maçın ilk yarısında da evet. sürkülasa ettiler Hollanda. Yani 3-0 olabilecek bir maçtı ama işte bu Böyle büyük turnuvalarda şu önemli, bazen işler kötüye gidebilir, oradan çevirebiliyor musunuz? Ee, veya da e, hani skor dezantajına düştüğünüzde sinirlenmeden soğuk kanını götürebiliyor musunuz bu işi? Ee, çünkü bazen akıtan yenik düştüğünde işte Brezilya, İtalya, Fransa vesaire. o yüzden sinirlenir, kırmızı kart vesaire. Evet. Bu bakımdan Alman takımını buradan da övmek lazım belki. Ee, yenik duruma düştüler ama yani o son 20 dakika Hatta maçın büyük bölümünde aslında yenik olmasılarda mahkum oynadılar İspanya. Ama yani şey maç izlemedik yani sarı kart gösterildi mi o gün ya bir ya hiç. Evet, ben de hatta yani fair play açısından fevkaladı iyi bir maçtı. Yani fauller vardı bir iki tane saat fauller vardı ama hakikaten biraz daha hoşgörülüydü. Onun da e, işi şey almasıyla e, kart görülmedi yani daha hoşgörülü olmasıyla. Evet yani Brezilya'nın bu yenilgisi ve hakikaten de çirkin çıkışı belki eski Brezilya'ya anlayışına dönüyor. Yani Dunga'nın gideceği kesindir sanıyorum. Tabii evet gidiyor Dunga. Şimdi... Ondan sonra da belki eski Brezilya'ya döner. Bu da dünya için daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Yani eski Brezilya'ya tamamen dönmek mümkün değil. Şu yüzden yani bu Avrupalıların oyunu yüzünden. Çünkü evet. bakıyoruz Avrupa takımları fizik, fizik olarak hazırlıyor. En azından Üç yarı finalist Avrupalı ee, turnu belki en hazır gelenlerdi. Yani İspanya'nın dezavantajlarına rağmen. Yani İspanya 3-4 oyuncusu hakikaten kulüplerinde son dönemi daha diri geçilmiş olsalardı daha da iyi bir İspanya diyecektik burada. Ee, yani ben hala söylerim mesela Iniesta, Barcelona'daki İBA, yani anca çıkabildiğinde o seviye biraz 6. maçta düşünün. Hala şey oluyor o sakatlıktan dolayı açını kapatmaya çalışıyor. Ee, tabii Chevy çok iyi. Ama Torres mesela çok kötü bir İspanya'nın kötü oyuncusu. Fernando Torres. Evet o, o sakatlıktan gibi. çıktı galiba ama değil mi? Tabii. Tamam o Nisan ayında <gülüyor> sakatlandı bir de. <gülüyor> Menisküs oldu falan. Son bir ayı oynamadı. Yani çok kötü. Dünya oklasına yaklaşan dönemde sakatlanmak çok kötü. Hani evet. Şubat'ta sakatlansanız, Nisan'da dönseniz, işte Mayıs'a kadar tekrar bir ay kulübünüzde bir kendinize gelirsiniz. İşte Mayıs'tan sonra da milli takımla birerlik çalışma, temponuzu bulursunuz ama işte son bir ayı sakat geçirmek kenara geçirmek evet. dezavantaj. Yani Avrupa takımları çok hazır fizik olarak kuvveti geliyorlar. Almanya tabii bu konuda müthiş yani herhalde 120'yi bıraktım daha fazla oynayabilecek enerji ve kuvvete sahipler. Bir Amerikalı ekiple çalışıyor onlar fizik kondisyon ekibiyle. Onun katkısı çok herhalde Almanya'da. O yüzden Brezilya yine öyle hani 82 versiyonu haydi cambazlık yapalım futbolu oynayamaz maalesef. yani Futbolun dönüştüğü şey bu çünkü. Yani bu sistem yes. futbolu. Yani beysel yetenekleri yine de o sistemin içine sapıştıracaksınız Orada belki işte bu milt takım antrenörü bazen fazla vefa yapıyorlar. Yani belli noktalarda hani ismi olan değil de belki daha şey oyuncu formda oyuncuyu e, takım almak lazım. Brezilya için şu ilginç 4'te sonra ev sahibi olacaklar. 2014'ün yolcusu Brezilya'da. Hmm. Ve tabii ev sahibi Brezilya yani e, şöyle yani şampiyonluğu değil her maçı 5'er gol atarak kaybeden kazanmayı falan öyle bir beklenti olacaktır Brezilya'dan. Yani. Evet, kesinlikle. Belki yani Ronaldinho ya da Ronaldo tipi daha usta tiplere, artist diyelim tiplere belki daha çok şey tanırlar. İşte burada mesela o iki oyuncu kimdi o tip? Robinho ve Kaka'ydı Brezilya'nın takımında. Evet. Kaka kötü bir sezon geçirdi. Hep Real Madrid'de ufak sakatlıklar, kasık sakatlıkları ve e, sanki böyle ikinci viteste oynadı turnuvayı. Yani ufak tefek hareketler ama beklediği verimi alamadı Dungon'dan. Robinho kopuk kopuk oynadı. Şeyi göremedik. Yani ileride o e, Showman Brezilyalı'yı göremedik bu yüzden. Göremedik evet. Şimdi pazar akşamı ne olur? 9.30'da falan. Yarın üçüncülük maçı var. Uruguay-Almanya mı O belki biraz gol kağıtlı maçı olabilir. Forlan, Müller, Kloze. E, dörder golü var hepsinin. Hani Belki bir açık maç olursa. E, 2-3-4 gollü. E, onlarda da 5'e belki 6 gol ulaşıp gol kağıtlı Ama asıl önemli maç. Pazar günü 9.30'da 21-30'da İspanya-Hollanda. İspanya bence kesin favori olacak ama Hollanda'da topu ayağında tutmayı seven e, bir hani pas e, işleyişi kuran bir takım sağ içinde. Yani tabii çok kolay olmayacak. Bir de işte o Hollanda'nın turnu başından beri her maçın böyle garip anlarında bir skoraj çıkarması var. Yani Robben ve Sneijder olmadık yani olmadık goller atlar turnu başından beri. E, yani ...onlar uzaktan şut var, çalın var... ...hatta Uruguay maçında gördük, kafa da var... Evet. ...hiçbir kafa golü attı Robert... Ee, ...yani böyle... ...40 yıllık... ...santaforlara taş çıkaracak bir gol attı yani... ...kafa golü direğin dibine... Ee, ...yani o iki skorer... ...her zaman tehlikeli... Ee, ...Hollanda... E, ...İspanya yine... ...gol yemeden... E, ...0-0'la falan götürürse maçı... Ee, ...ben ikinci yarıda bir ya da iki gol atıp... ...maçı kazanacağını düşünüyorum... Ama hani skor de olursa bambaşka bir maç ederiz o zaman. Yani gerisi açılacak. İspanya'nın savunma biraz açılacak. Heyecanlı oluyor Bu buçuk tam oluyor, Bu, e, oluyor mu? 21.30 Pazar akşamı. 21 21.30 Pazar akşamı. Yine bir dünya şampiyonu göreceğiz. Evet. Uruguay Almanya'da yarın e, yine 9.30'da değil mi? 21.30'da yarın ayar 21 9.30'da. Evet. Akşam 9.30'da. O üçüncülük maçı biliyorsunuz. Hani bazen en anlamsız <Gülüyor> maç denir turnuvanın. Birçok turnumada üçüncü maçı yok. Ee, ama bazen çok neşeli bir maç olur. Yani hani bol golli falan. Yani ben özellikle de e, Forlan e, favori isimlerimden biri oldu. E, ayrıca kendisinin ciddi bir şeyi de varmış. UNICEF adına falan. Yani bayağı bir sivil e, yardım örgütlerinde falan da çok ciddi çalışan bir tipmiş. Yani gol kralı olursa çok mutluyum. Gayet de cendilmen bir adam. Aynı zamanda Forlan. turnuvanın Eşiktaş'ın en iyi oyuncularından biri yani öyle bir oynanadı ki hani forvet diye gel turnuvaya ama tamam böyle oyun kurucu takımın evet, lideri evet. gibi. Yani çok, ben benim bir numaralı favorim oydu şahsa. Forlandı yani. Yani Hollanda maçında biraz şey oldu tabi Biraz daha ileri uçtu 10'uncu. Pasifiz oldu ama harika bir gol attı. Evet, Suarez'in yokluğunda tabi rol değiştirmek zorunda kaldı ama Aynen. golü golü müthişti yani. <gülüyor> evet, peki çok teşekkürler. Belki pazar çok Pazartesi bir, bir, bir değerlendirme kaldım. yapalım, evet. Ben de onu söyleyeceğim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar Alp Spor.